Ses yalnız ve yalnız çocukların bedeninde ve yüreğinde kaybolmaz. Bu ses savaşın sesi, barışın sessizliğidir. Filistinli çocukların sesi ve sessizliğidir. O çocuklar savaş yetimi barış öksüzüdürler Filistin'de. Gülüşlerinde savaşın silinmez izini de taşıyarak, ellerinde uçurtma yerine kaldırım taşlarıyla dev misali tankların önünde durmaktadırlar. Çektiği ve çekeceği acıları dünyanın en değerli elmasıyla ölçülmeyecek gülüşüne gömmüş, asla vazgeçemeyeceği bir oyunun düşünde ana yurtlarının adresini aramaktadır. Neler görüyor uykusunda o çocuklar? Neler düşer uykusuzluklarının uçurumuna? O çocuklar Filistinli çocuklardı. Sabahın kapısını bekler, akşamın penceresini açar gibi... ...her gün ve her gece ölümün menzilinde duran çocuklardı. Beklerler sabahın ve akşamın kapı önünde. Barış, bir damla su olsun yağsın diye gülüşlerini... Bir çakıl taşı olsun, düşsün diye uykularına. Gökyüzü oyunlarının ebesi olsun diye. Yeryüzü konsun diye düşlerinin kanatlarına. Ama ölüm bir üvey kardeş olarak yazdırır adını küngelerine. Çocukluklarının bir kardeşi de ölümdür bu yüzden. Filistinli çocuklardır onlar. Müzik